Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Daha önceki dersimizde en son Peygamber aleyhissalatu vesselamla müşriklerin görüşmesini anlatmıştık. Ve bu görüşmeden çıkardığımız sonuç neydi arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle Peygamber aleyhissalatu vesselam zahiren maslahat olduğu görünse de müşriklerin davetine icabet etmemiş... Onların darl nedvesine, bugünkü tebemelerine veyahut da meclislerine, parlamentolarına ne yapmamıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam iştirak etmemiştir. Tabi geçen dersimizin sonunda Peygamberimizin neden iştirak etmediğine dair şöyle maddeler halinde bir özetledik. Bunun la ilahe illallah'a ters olduğunu, parlamentoya girmenin, ibadet mefhumuna ters olduğunu, raplik mefhumuna ters olduğunu, ilahlık mefhumuna ters olduğunu ne yaptık? Özet olarak anlatmaya çalıştık. Tabi daha önceki derslerimizde de belirtmiştik arkadaşlar. Yani bugün Türkiye'de 35 milyon insan seçmen var. 35 milyon seçmen demek ne demek? 30, sadece kendi ülkemizden konuşuyoruz. 35 milyon insan parlamentolara vekil seçerekten hakimiyet hakkını Allah'tan alıp başkalarına veriyorlar. 35 milyon insan. Şimdi biz dedik ki bu ubudiyete ters. Yani bunu yapan insan Allah'a kul olmamıştır, başkalarına kul olmuştur. Uluhiyyete ters, bunu yapan insan Allah'tan başka ilah edinmiştir. Rububiyete ters, bunu yapan insan Allah'tan başka Rab edinmiştir. La ilahe illallah ters, bunu yapan insan la ilahe illallah'ını bozmuştur. Peki şimdi akla şöyle bir soru geliyor. Peki bunu yapan insanlar neye dayanarak bunu yapıyorlar? Yani Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık okuduğumuz ayetlerden bu kadar açık olmasına rağmen nasıl bu insanlar böyle bir şirki işliyorlar ve birçoğu da bunu İslam adına yapıyorlar. Yani bugün her ülkeye bakın takriben her ülkede en az bir veya iki siyasi parti İslam adına hizmet ettiklerini söyleyerekten parlamentoya girmeye çalışıyorlar. Cezayir olsun veya Türkiye'deki olsun bazıları başa geldiler. Mısır gibi başka ülkelerdeki gibi birçok yerde de daha henüz başa yapamazlar, yapamadılar gelemediler. Kuvvet yine aynı şekilde. Yani bakın hepsinin sakalı göğsünde. Çok şaşırtıcı bir görüntü. Meclise girenlerin çoğunun sakalları nerede? Sakalları göğsünde. Peki bu insanlar bu kadar yoruluyorlar, çalışıyorlar, gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Mutlaka bunların dayandığı ne vardır? Mutlaka bunların dayandığı bir nokta vardır. Daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala müşrik toplumun kendi işte erkek çocukları kendilerine nispet edip kız çocukları Allah'a nispet etmelerini anlatırken Allah Subhanahu ve Teala ne diyor mesela? Fezeyyene lehumu şeytanu Şeytan onlara bunu süslü gösterdi. Yani çocuk kız çocuklarını Allah'ın çocuğudur deyip erkek çocuk pardon kız çocuklarını Allah'a nispet edip Allah'ın meleklere kız diyorlardı ve Allah'ın çocukları diyorlardı. Erkek çocukları da kendilerinden nispet ediyorlardı. Aynı şekilde babamız Adem annemiz Havva'yı şeytan nasıl kandırmıştı? Siz bu ağaçtan niye Allah sizi nehyetti? Sırf melek olmayasınız ve cennette ebedi kalmayasınız diye. Araf suresinde geldiği gibi bu şekilde onları kandırmıştı. Ve şeytan daha ilk günden Allah'a ne yapmıştı? İlk günden Allah'a söz vermişti. لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Önce onlara yeryüzündeki pislikleri süslü göstereceğim. Ondan sonra da onları saptıracağım. Demek ki şeytanın bizi kandırmasında iki merhale var. Bir, yapmış olduğumuz ameli bize süslü gösterecek. Yani bir takım kılıflar geçirecek. Ondan sonra da bizi ne yapacak bu şekilde? Saptıracak. Kendiyle beraber nereye götürecek? Kendiyle beraber cehenneme götürecek. İşte arkadaşlar hakimiyet noktasında şeriatın bu açık emrine muhalefet eden insanlar... Genelde iki çeviren insanları. Genelde iki çeviren insanları. Bir, Arap toplumlarında diktatörlüğü kaldırmak için demokrasiyi kullanıyoruz diyenler. Arap toplumlarında diktatörlüğü kaldırıyoruz diye, kaldıracağız diye demokrasiyi kullananlar. Ve demokrasi hepsinden daha iyidir. Yani diktatörlüktense demokrasi olsun diyenler. İki, kimler arkadaşlar? İkincisi ise Türkiye gibi veya diğer ülkelerdeki gibi dinle devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı tamamen demokratik ülkelerde bu yolla bazı Müslümanlara gelen zararları önlemek için meclislere girenler işte devlet yönetiminde yer almaya çalışan insanlar. Demek ki takriben iki çevre var. Bir genelde maslahat adıyla bu işi yapanlar, Müslümanların maslahatı. İkinci kim Arap yarım adalarında olduğu gibi biz diktatörlüğü kaldırmak için demokrasi istiyoruz. Diktatörlüktense demokrasi olsun diyen insanlar. Şimdi arkadaşlar... İlk başta şöyle bir demokrasi meselesine, bir demokrasi meselesini ele alalım. Şüphelere tam net gelmeden önce. Yani bu çünkü bazı şüpheler var. Sadece Arap Yarımadası'nda geçerli. Bazı şüpheler var hem Arap Yarımadası'nda hem layık olan ülkelerde geçerli. Biz önce özel olan şüpheleri alalım. Daha sonra genel olan şüphelere ne yapalım? Genel olan şüphelere değinerim. İlk başta arkadaşlar mesela genelde Cezire'de Özel programlara katılan bu demokrasi havarileri, şeyhleri ben kendi dinlediğim kadarıyla ne diyorlar genelde? Yani diktatörlük mü iyidir diyorlar. Diktatörlük olmaktansa demokrasi olsun. Herkes demokraside ne yapsın? Herkes demokraside istediği gibi fikir hürriyetine sahip olsun. Müslümanlar yaşayabilsinler. Yoksa diyor tek bir adam oldu mu istediği zaman istediğini alıyor hapse koyuyor. İstediği zaman istediğine saldırıyor diye bu tür iddialarla geliyorlar. O zaman bizim bu şüpheyi anlayabilmemiz için önce demokrasiyi bir anlamamız lazım. Demokrasi nedir? Daha önce biz ne demiştik arkadaşlar? Demokrasi Yunanca bir kelimedir. İki kelimeden oluşuyor. Demos, krates. Demos ne demekti arkadaşlar? Halk demekti. Krates ne demekti? Egemenlik demekti. Ne oluyor? Halkın egemenliği. Yani halkın kendi kendini yönetmesi. Bir defa bizim bunu diktatörlüğün karşısında kullanacağımız zaman bizim bunun içeriğine bakmamız lazım. Demokrasinin birçok özelliği var ama temel olarak iki ana iki ana maddenin üzerinde toplanır demokrasi. Birincisi arkadaşlar, halkın kendi kendini yönetmesi, hakimiyet, kayışlık, satsız milletindir. İki, ikinci ne arkadaşlar? İkincisi de fikir hürriyeti. Herkesin demokratik ortamda fikir hürriyetine sahip olması. Birinciyi ele aldığımız zaman hiç uzatmadan sizi bir önceki derse göndereyim. Bir önceki dersi düşünün. İslamiyet'te hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Hüküm halkındır dediğimiz zaman İslamiyet'in temel, en temel noktalarından birilerine olmuş olduk, çelişmiş olduk. Demek ki daha demokrasiye girmeden önce demokrasinin kapısında, demokrasi İslam'la tamamen birbirine ne? Tevhid noktasında, iman küfür noktasında demokrasi İslam'la birbirine tamamlandır. İkinci nokta fikir hürriyeti. İslam'da fikir hürriyeti diye bir şey var mıdır arkadaşlar? Fikir hürriyeti diye bir şey yoktur. Örnek, mesela demokraside bir insan dedi ki ben dinimi değiştirmek istiyorum, Müslümanım Hristiyan olacağım. Bu insanın cezası nedir? Bu insanın hiçbir cezası yoktur. Eğer bir insan dinini değiştirmek istiyorsa demokraside serbesttir çünkü fikir hürriyeti vardır. Fakat İslam'da arkadaşlar Bukhari'deki hadiste peygamberimiz kim dinini değiştirirse onu ne yapınız? Onu öldürünüz. Peygamberin hadisinden sonra ümmetin icmasıyla, İslam dininden herhangi bir sözle, fiille veya itikatla çıkan insan ne yapılır arkadaşlar? Tövbeye çağrıldıktan sonra tövbe etmezse kafasına yapılır kafası vurulur bu şekilde öldürülür. Demek ki İslam'da fikir hürriyeti diye bir şey yoktur. Belki burada aklınıza şöyle bir soru gelir. E, zimmet ehli vardır. Yahudi ve Hristiyanlar mesela bizimle beraber İslam ülkesinde yaşayabiliyorlar. Neden sonra yaşayabiliyorlar arkadaşlar? Hatta yu'tul cizye ta'niden vehum hum Tek elden cizye verip küçültülmüş, alçak bir şekilde cizye verene kadar bundan sonra bizim aramızda yaşayabiliyorlar. Ve şurut ömeriye diye şartlar var. Fıkıh kitaplarında Hazreti Ömer'in Zimmet ehline getirmiş olduğu şartlar Elbiselerini açıktan giyemezler Açıktan silah taşıyamazlar haç yükseltemezler Yüksek sesle ayinlerini yapamazlar Kilisedeki Müslümanların isimleriyle isimlenemezler, Müslümanlara kas olan amellerde bulunamazlar Bu tür böyle onları zelil kılan ne var? Birçok şart var Hazreti Ömer'in koymuş olduğu şartlar Bunlar da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? İslam'da fikir hürriyeti diye bir şey yoktur Allah'ın yanında tek din İslam'dır İnsanlar İslam'a girene kadar önce davet edilirler, daveti kabul etmezlerse, ehli kitaplarsa bir görüşe göre mecusiler de dahil ya cizye verirler ya da ne yapılırlar ya da din Allah'ın olup yeryüzünden fitne, şirk ve müşrikler kalkana kadar onlarla savaşılır. O zaman daha biz demokrasi meselesini ele almadan önce biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Biz şunu görüyoruz, demokrasi temelden İslam'ın en temel noktalarıyla tamamen çelişik bir fikir, tamamen çelişik bir ideoloji. İkinci noktamız. Ne dedik biz arkadaşlar? Bu adamlar diyorlar ki diktatörlüğü biz yıkmak için demokrasiyi ne yapıyoruz? Demokrasiyi aracı olarak kullanıyoruz. Şimdi biz de böyle bir soru soralım bunlara. Ya niye bu İslam diktatörlüğü kaldırmak için bir çözüm getirmemiş midir ki biz İslam'ı bırakıp da nereye gidiyoruz? Biz İslam'ı bırakıp da demokrasiyle e, diktatörlüğü ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e dikkat edin arkadaşlar. En çok Allah birinin kıssasını anlatır. Kim? Firavun'un kıssasını anlatır. Firavun nedir? Yeryüzündeki diktatörlerin temsilcisidir ve ondan sonra gelenlerin hepsini ne yapmışlardır. Onun menhecine tabi olmuşlardır. Peki Allah Kur'an-ı Kerim'de bu diktatör Firavun'un ortadan kaldırılması için çözüm getirmemiş midir? Zikrettiği her yerde Hazreti Musa'yı Allah ne yapmıştır? Firavun'u ortadan kaldırmak için Hazreti Musa'ya davet metodu öğretmiştir Allah Subhanahu ve Teala. O zaman Bizim dinimizde zaten ne vardır arkadaşlar? Bizim dinimizde zaten diktatörlüğü kaldıracak bir menheç bir metot vardır. Bizim demokrasiye ihtiyacımız yoktur. Dinde olmasına rağmen dinden başka yerde çare arayan insanlar bu dinden yüz çevirmişlerdir demektir. Dinde olmasına rağmen bu dinden başka bir yerde çare çözümü arayan insanlar bu dinden yüz çevirmişler demektir. Firavun'un kıssasına bakın Allah sadece diktatörü yermiyor Kur'an'da arkadaşlar. Diktatöre tabi olan vezirini de yeriyor. Diktatörün askerini de yeriyor. Diktatöre tabi olan halkı da yeriyor Allah. Allah bir halkın bir diktatöre itaat etmesini dahi ne yapmıyor? Kabul etmiyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ O kavmini alçalttı. Kavmi de ona Kavmi de ona itaat etti. Allah bunu Firavun için söylüyor. İşte onlar fasık olan bir kavimdirler diyor Allah subhanahu ve Yani bırakın Firavun'un cezasını. Firavun'a tabi olan halkı dahi, diktatörlüğü kabul eden halkı dahi Allah Subhanahu ve teala ne yapmıyor? Allah Subhanahu ve teala kesinlikle kabul etmiyor. Allah ona tabi olan kavminin cehenneme beraber gideceğini ve dünyada ve ahirette lanetleneceğini söylüyor. يَقْضُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ Firavun ona tabi olan kavmini önünde sürecek, cehenneme ne yapacak? Cehenneme atacak. Peki sonra ne olacak? وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ hem bu dünyada onlar lanete tabi oldular, hem de ahirette lanete tabi oldular. Peki cehenneme girme sebepleri, dünyada ve ahirette lanete uğrama sebepleri nedir? وَاتَّبَعُوا Onlar Firavun'un emrine tabi oldular. Musa'ya değil de Firavun'a tabi oldular. Firavun'un yolu yol gösterici, akıllıların, reşit olan insanların yolu ne değildi? Değildi. O zaman buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Yine Allah mesela... Firavun ve Firavun'un ilk çevresindekilerden bahsederken inne fir ve ve in. Firavun da onun vezirleri de onun neleri onun askerleri de aynı zamanda hatalı olanlardı diye Allah subhanahu belirtiyor. Yani bırakın arkadaşlar İslam diktatöre karşı gelmeyi diktatöre ve diktatöre tabi olan hani mazlum dediğimiz halka dahi Allah subhanahu ne yapıyor diktatörün cezasıyla hem dünyada hem ahirette ne yapıyor hem ahirette cezalandırıyor. Ve Allah Müslümanlara seslenirken ne diyor? la min min nisa'i wildan. Ne oluyor size? Savaşmıyorsunuz da mustazaf olan kadınlar, çocuklar, erkekler Allah'ım işte bize yardım et bizi bu zalim olan beldeden çıkar demesine rağmen size ne oluyor da savaşmıyorsunuz? Allah mustazaf bir toplum varken, diktatörler, müstekbirler, mustazafları küçültürken onlara yardım etmeyen Müslümanlara dahi ne yapıyor? Müslümanları dahi Allah subhanahu wa ta'ala hitap ediyor. O zaman arkadaşlar, biz şunu söyleyebiliyoruz. Her şeyin açıklayıcısı olarak gönderilen bu kitap, bu kitabı açıklamada üzerine düşen bütün görevi yerine getiren peygamber, zaten diktatörlük müessesesine kökünden ne yapmıştır? Kökünden karşı gelmiştir. Hatta daha peygamberimiz İslam gelmeden önce, hilf Fudul'a neden katıldı arkadaşlar? hilf Fudul neydi? İnsanlar topluluğu bir araya geldiler. Zulmü ortadan kaldırmak için yemin iştiler. Birinin hakkı alındığı zaman gidilip ne yapılacaktı? Gidilip ona karşı çıkılacaktı. O zaman insanın fıtrat peygambere fıtratı hiç bozulmamıştı. Bozulmamış fıtratta dahi Allah neyi yaratıyor? Zulme, zalime, diktatörlüğe karşı. Karşı gelmeyi zaten Allah Subhanahu ve teala e, insanların kalbine yerleştiriyor. Temiz fıtratlara. O zaman bizim dinimizde bunun çözümü var. Dinimiz bize bunu yolunu ne yapıyor? Dinimiz bunun yolunu ne diyor? Ne diyor bize? Vakatiluhum hatta fitne veyekun Onlarla yeryüzünde fitne. Fitne ne? Burada şirk. Şirkin getirdikleri. Şirk, zulüm, diktatörlük hepsi bunun içerisine dahil. Yeryüzünde fitne kalmayıp, şirk kalmayıp, din Allah'ın oluncaya kadar, adalet yeryüzünü kapsayıncaya kadar onlarla ne yapınız? Onlarla savaşınız. Eğer tekrar söylüyorum, bu çok önemli bir nokta. Bizim dinimiz bir sorunun çözümünü çok açık bir şekilde ortaya koyuyorsa ve bazı insanlar bundan yüz çeviriyorlarsa hiçbir tartışmaya girmeden biz önce bunların küfrüne hükmederiz zaten. Neden? Çünkü bunlar dinde apaçık olan bir hükümden ne yapmışlardır? Yüz çevirmişlerdir ve dine tamamen taban taban azıt olan bir yerde çözümler ne yapmışlardır? Çözüm aramışlardır ve bunu yaparken de Allah'a iftira etmişlerdir. Allah'ın dini adına bunu yaptıklarını iddia ediyorlar bu şekilde de Allah'a ne yapmış oluyor Allah'a ve Allah'ın dinine iftirada bulunmuş oluyorlar tatbik yönünden demokrasiye bakalım arkadaşlar bana yeryüzünde bir tane ülke söyleyin demokrasinin ortadan zulmü kaldırdığına dair bir tane ülke bana söyleyin demokrasi yeryüzünden zulmü ne yapmıştır demokrasi orada zulmü kaldırmıştır Bundan 5-6 yıl önce, 2000'den önce arkadaşlar, 2001'den önce Avrupa'ya örnek veriyorlardı. Bak işte Müslümanlar orada istedikleri faaliyetleri yapıyorlar. Müslümanlar orada hiç sıkıntıda değiller. Bunu söyleyen insanlar arkadaşlar, kendileri devlete kul olmuş, Allah'ın dışında sistemi ilah edilmiş insanlar. Yoksa Müslümanlar 10 sene önce de, 5 sene önce de, şu anda da Avrupa'da gerçekten Rabbim Allah diyen insanlar gene zulüm altındalar. Avrupa hapishaneleri nelerle dolu arkadaşlar? Müslüman olan gençlerle dolu, öyle değil mi? Kafasına esmedi mi evini basıyor bomba yakaladık metro patlatacaktı bomba yakaladık bina patlatacaktı diye yine Müslümanları içeriye alıyor Avrupa. Demek ki demokrasi ne arkadaşlar demokrasi belli bir topluluğa adalet getiriyor. Yoksa yine Rabbim Allah'tır deyip tevhidi anlayan insanlara yeryüzünün hiçbir ülkesinde ne yoktur? Hiçbir ülkesinde kesinlikle zulmün kalkması adaletin gelmesi diye bir şey yoktur. Demokrati, demokrasi adı altında dünya ülkelerine saldıran kimdir? Amerika'dır. Amerika'nın hapishaneleri bellidir. Sadece Ömer Abdurrahman'a örnek versek, kör bir adam, kendi işini dahi kendi yapamayan bir adam, böyle bir adam yıllardır Amerika hapishanelerinde, demokrasinin olduğu bir yerde. Neyle? Sen böyle bir şey düşünüyordun. Hani insanların kalbine de girmeye başladılar. İnsanların kalbinde ne var onu da biliyorlar. Bu tür basit töhmetlerle insanların 20-30 yıl hapiste geçirmelerini ne yapıyorlar? 20-30 yıl insanları hapislerde tutuyorlar. Bu mudur demokrasi? Zulmü kaldıracak olan, insanlara adaleti getirecek olan bu mudur? Demokrasinin tatbik yönünden de baktığımız zaman böyle bir şeyin olmadığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Tabi kavmin elinde bir şey kalmayınca bu noktada hemen ne diyorlar arkadaşlar size? Anında size gelirler hemen. Genel bu ortak şüpheler. Ne derler mesela? Ya İslam'da şura yok mudur? Demokrasi de nedir? Demokrasi de şuradır. İnsanların danışıp halka ne yapmasıdır? Halka hüküm çıkartmasıdır derler. Şimdi arkadaşlar ilk başta insan durunca düşününce doğru ya aslında demokrasi şura, mecliste insanlar aralarında meşveret yapıyorlar. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra bir kanun çıkıyor. Arkadaşlar İslam'da şura vardır. Allah Peygambere şurayı emretmiştir. Ve şavirhum fil emr. Onlara ne yap? Onlara işlerinde <gülüyor> müşaveret et demiştir. Ve <gülüyor> Allah mümin topluluğu vasfederken ve <gülüyor> emruhum şura بينهم. Onların olayları, işleri kendi aralarında ne de şurayladır. Kendi kafalarına göre hareket etmezler. Yalnız burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Bu Allah ve şavirhum fil emr dediği insanlar kimlerdir? Yani onlara dinden meşveret et, onlara danış dediği insanlar kimlerdir? Ve şavirhum onlara diyor Allah. Ayet kimden bahsediyor arkadaşlar? Ayet müminlerden bahsediyor. Fe'afu anhum ve istagfir lehum ve şavirhum fil emr. Onları affet, onlar için Allah'tan istiğfar dile ve onlara ne yap? Din işte, olaylarda onlara mutlaka danış diye Allah peygambere emrediyor istihbar ki ne arkadaşlar istihbar sadece mümin olanlara ne yapılır mümin olanlara yapılır anlıyoruz ki Allah'ın bahsetmiş olduğu insanlar kimlerdir mümin olan insanlardır aynı şekilde ve emruhum derken Allah mümin topluluğu bize gösteriyor ve emruhum şura beynavhum onların işleri kendi aralarında nedir onların işleri kendi aralarında danışmayladır peki bugün herhangi bir demokratik, demokratik meclisi ele alın Türkiye'yi hemen örnek veriyorum içeride CHP de var AK de var. Bir asli kafirler, iki mürtedler. Şimdi burada bir Müslüman topluluk yok. Önce biz diyelim ki işte onların işi kendi aralarında şurayladır. İki, Müslümanın Müslümana danışması vardır. Yoksa Müslümanın kafire danışması ne değildir? İslam'da müminin kafire danışması diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü Allah müşrikler, kafirler ve ehli kitapların bizim için asla ve asla hayır istemediğini bize ne yapmıştır? Hayır istemediğini bize belirtmiştir. Bunun da ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun da boşa gittiğini, yani bu e, demokrasinin şuuru olduğuna dair, bunun da boşa gittiğini bu şekilde görmüş oluyoruz. İkinci nokta arkadaşlar, genelde ister Arap bölgesindeki diktatörlüklerde, isterseniz nerede olsun arkadaşlar, isterseniz layık devletlerde, insanlar hemen size derler, O zaman Hz. Yusuf tam mı kafir? Siz parlamentoya gidenin küfrünü anlatırsanız, hemen size diyorlar? Şimdi bu ne? Bu şeytani bir usul. Hazreti Yusuf'un ismi ve küfür kelimesi yan yana geçti mi? Bilmeyen bir Müslüman çekiniyor. Hz. Hazreti, Hazreti Yusuf da ne yaptı? Çünkü Hazreti Yusuf da kafir olan bir hükümdara ne dedi? "Kâle ce'anni ala ardı ve inni hafizun alim." Beni yeryüzünün hazine bakanı yap, Ben neyim? ben güvenilir ve bilen bir insanım diye Hazreti Yusuf Meli'e söyledi. O zaman ne diyorlar bunlar arkadaşlar? Hazreti Yusuf kafir olan bir meliğin yanında hizmet etmiştir. Öyle değil mi? Bu şekilde insanlığa faydası olmuştur. O zaman biz de bugün tamam devlet kafirdir. Yani biz bunu kabul ediyoruz. Tam devlet kafirdir. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bu devletin yanında çalışıyoruz. Onların yanında bakan oluyoruz, milletvekili oluyoruz ta ki Müslümanlara neyimiz olsun? Müslümanlara faydamız olsun. Biz bu olayı anlamak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de kıssası bir sure olarak baştan sona anlatılan kim var? Böyle uzun uzun bir yerde Hz. Yusuf var. Öyle değil mi? O zaman şu Yusuf Suresi'ne bir gidelim. Yani Hz. Yusuf ne yaptı, ne etti, ta ki Kur'an'dan ne yapalım öğrenelim. Gerçekten bu şüphe doğru mudur yoksa doğru değil midir? Ne yapalım bunu da bu şekilde anlamış olalım. Kur'an-ı Kerim'e gittiğimiz zaman arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e gitmeden önce şöyle bir noktaya dikkat çekelim. Hz. Yusuf bir hayatında iftiraya uğradı, iki hayatından sonra ne oldu? Vefat ettikten sonra iftiraya uğradı. Birinci iftirayı kim yaptı arkadaşlar? Birinci iftirayı... Züreyha diye isimlendirilen veya meleğin karısı Hazreti Yusuf'a iftira ederekten Hazreti Yusuf'un ne yaptığı namusuna leke sürmeye çalıştı. İkinci olarak da Hazreti Yusuf vefat ettikten sonra demokrasi havarisi müşrikler kendi yapmış oldukları amelleri süslü göstermek için Hazreti Yusuf'a yaptılar? Hazreti Yusuf'a iftira ettiler. Şimdi Hazreti Yusuf daha hiç göreve gelmeden yani bakan makan olmadan önce biz Hazreti Yusuf'un hayatına şöyle bir genel olarak ne yapalım? Hazreti Yusuf'un hayatına genel olarak bakalım ve bazı sorular soralım. Birinci nokta arkadaşlar. Allah bütün peygamberlerden bahsederken ne diyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولَا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَشْتَنِبُ الطَّوُولُ biz bütün kavimlerde bir peygamber gönderdik. O peygamberlerin ortak daveti neydi? O peygamberlerin ortak daveti insanları Allah'a ibadete çağırıp insanları tağuttan uzak durmaya davet etmekti. Bütün peygamberlerin ortak görevi bu. Tayyip şimdi soru soralım. Hazreti Yusuf da bu görevi yerine getirmiş midir? Yoksa Hazreti Yusuf bu görevi yerine getirmemiştir? Hazreti Yusuf'un kıssasına bakın arkadaşlar. Hazreti Yusuf hapisteyken, hapis biliyorsunuz. İnsanın ikrah mazanlı olan bir yer, yani insanın en zayıf olduğu yer, burada dahi Hz. Yusuf'un şu konuşmasına bakın: Ya sahibe istijni, a'arbun mutaffriqu na khairun, amillahul wahidul qahab. Ey hapis arkadaşlarım, tek olan Allah mı daha hayırlıdır, yoksa parça parça farklı farklı olan ilahlar mı daha hayırlıdır? Ma taqjudun min dunhi illa asma insan meytumuha antum ve abakum ma anzalallahu biha min sultan. İni hükmü illa Allah illa Sizin Allah'ın dışında taptıklarınız, sizin ve babalarınızın isimlendirmiş olduğu Allah'ın hiçbir delil indirmediği ilahlardır. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Bakın, hüküm Allah'ındır dedikten sonra Hz. Yusuf ne diyor? Zarikat dinul kaim, işte dost doğru olan din budur. Yani hükmün Allah'a verilmiş olduğu din, şirkten uzaklaşılmış olduğu din, dost doğru olan din nedir? Dost doğru olan din budur. Demek ki arkadaşlar, Hazreti Yusuf da diğer peygamberler gibi Allah'ın ona emrine muvafakat etmiştir ve ne yapmıştır? Geldiği kavimde insanları tağuttan uzak durmaya çağırmıştır. Tağutun bir manası neydi? Hakimiyetin Allah'tan başkasına verildiği herkes tağuttur. Hazreti Yusuf'un zaten tevhid davetinin içerisinde hakimiyet meselesine özellikle dikkat çekmesi neyi gösteriyor bize? Peygamberlerin ortak daveti insanları insanlara kul olmaktan. Yani hakimiyet noktasında hüküm hakkını Allah'tan başkasına vermekten ne yapması? Geri çevirmektir. İkinci noktamız arkadaşlar Allah Yusuf'un daha çocukluğundan bahsederken yani daha böyle 15-16 yaşında bir gençken daha yeni buluğa ermişken كَذَٰلِكَ لِنَصْرِ su'a السُوءَ وَالْفَحْشَاءِ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ Onla Züleyha'nın kısasını anlatırken Allah biz Yusuf'tan fukuşu ve kötülüğünü artık sarf ettik diyor. Çünkü o bizim muhlas olan kullarımızdandır. Muhlas ne demekti arkadaşlar? Şeytanın kendilerini kandıramayacak kullar. Öyle değil mi? Şeytan Allah'a ne diyordu? La uguyen nehum ejmein illa ibadekeminhumur <gülüyor> muhlasin. Sadece benim kandıramayacaklarım kimlerdir? Senin muhlas olan kullarındır diyorlardı. O zaman demek ki Hazreti Yusuf bir daha hiç göreve gelmeden konuşuyorum. Bir Hazreti Yusuf dahi göreve gelmeden önce Allah kendisini korumuştur. Allah kendisini günahlardan korumuştur. Artık şirksiz düşünün. Yani Allah kendisini günahlardan korumuştur. Şirksiz düşünün. Yusuf günahlardan korunmuşsa, Allah Yusuf'u korumuş olduğunu söylüyorsa, hem yönetimin küfür olduğunu, hem Yusuf'un buraya gittiğini söyleyen insan Hazreti Yusuf'u ne yapmıştır? Şirkle What etmiştir. İkinci nokta. Hazreti Yusuf daha göreve gelmeden en sıkıntılı anında hapiste dahi insanlara hangi mefhumu öğretiyordu arkadaşlar? Hakimiyet sadece ve sadece Allah'ındır diyordu. Hapisteyken bunu hiç korkmadan anlatan insan hapisten çıktıktan sonra gidip bir kafirin yanında ya bir şey olmaz ben de senin yanında çalışayım. Senin kanunlarınla ben de hazine bakanlığı yapayım diye bir şey söylemesi nedir? Peygamberen nakıslık veyahut da peygamberin kemaline laf söylemektir, iftiradır. Bu da Kadir İyaz'ın şifa kitabında belirttiği gibi hangi peygambere yapılırsa yapılsın nedir arkadaşlar? Küfürdür. Bu Hazreti Yusuf neye gelmeden önce arkadaşlar? Hazreti Yusuf hiç göreve gelmeden. Şimdi Hazreti Yusuf'un göreve gelişini bir inceleyelim. Yani bu Hazreti Yusuf nasıl göreve geldi diye inceleyelim. Birincisi arkadaşlar Hazreti Yusuf kralın rüyasını tevhül ettikten sonra kral ne dedi şeye o Hazreti Yusuf'u haber veren hapishanedeki arkadaşına git dedi onu çağır gelsin buraya dedi. O da Yusuf'a gelince Yusuf ne dedi? Kal erce ve ona bir sor önce. Yani o kadınların durumu neydi? Hani bana iftira eden kadınlar önce ben suçsuzluğum bir açığa çıksın ondan sonra çıkarım hapisten dedi. Geliyor kadınlar hepsi ne diyorlar arkadaşlar? kadınlar diyor mu? Kal ma khatb kunne iz rawetuna yusufa k قلنا yani dedik ki sizin durumunuz neydi siz Yusuf'un hani Yusuf'u gördüğünüzde elinizi kesmiştiniz ona derler ki haşa biz onda hiçbir kötülük görmedik sonra kralın eski karısı da diyor yani ben ondan bir kötülük görmedim o sadıklardan da deyince Yusuf ne yapıyor Yusuf hapisten çıkıyor peki kral ne diyor arkadaşlar wa qala atuni bihi qala bu ayetin üzerinde duralım Kral dedi ki onu bana getirin. Onu ben ne yapayım? Onu hani kendime yakınlardan kılayım. Öyle değil mi? Onu kullanayım. Birçok manaya geliyor. Diyor ki ne zaman ki Yusuf onunla konuştu veya kral Yusuf'la konuştu, kral Yusuf'a ki sen bizim yanımızda artık mecisin. Yani kendisine güç ve kuvvet verilenlerdensin. Bundan sonra Hz. Yusuf ne diyor arkadaşlar? Kalici anni ala fazainil ardi inni hafizun alim. Yani beni hazine bakanı yap. Ben güvenilir ve bilen bir insanım diyor. Demek ki burada biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Birincisi Hz. Yusuf kralla ne yapıyor? Önce konuşuyor. Yani göreve gelmeden, görevi talep etmeden önce kralla konuşuyor. Peki sizce Hz. Yusuf kralla ne konuştu? Nasılsın, iyi misin? Durumun nasıl? Ne yapıyorsun? Sorusu yok. Nasıl mı dedi? Yoksa bütün peygamberlerin ortak daveti olan ve Yusuf hapiste en sıkıntılı olduğu anda hakimiyeti insanlara anlattığı gibi krala hakimiyeti mi anlattı? Bence Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kısalarına bakan bir insan çok yakinen şunu söyleyebilir ki Hz. Yusuf onu orada neyi anlattı? Hz. Yusuf orada ona tevhidi anlattı. Öyle değil mi? Mümkün değil zayıflık anında insanlara tevhidi anlatan adam rahata çıktığı zaman insanlara ve kendisine imkan verildiği anda tevhidi ne yapmasın? Anlatmasın. Peki Kral Yusuf'a nasıl davranıyor arkadaşlar? Şimdi Kral'ın Yusuf'a davranışına bakalım. Kral Yusuf'a diyor ki sen diyor bizim yanımızda artık kendisine kuvvet verilenlerdensin. Mekin olanlardansın. Şimdi biz normalde Kur'an-ı Kerim'de şunu biliyoruz. Bütün kafirler peygamberlerine ne diyorlar? Vakale'llezine keferu lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la taudunfi milletina. Bütün kafirler peygamberlerine dediler ki biz sizi ya bu yeryüzünden çıkaracağız kendi topraklarımızdan veya otasız bizim dinimize gireceksiniz. şu Şuayb'ın kavmi aynısını Hazreti Şuayb'a dedi. Öyle değil mi? Varaka bin Nöfel peygambere ne diyordu? Ya leyteni Ya iz Keşke ben genç olsaydım ey Muhammed kavmin seni çıkardığı zaman. Demek ki biz şurada Kur'an'ın genel ve sünnetten şunu anlıyoruz arkadaşlar. Bütün kafirler peygamberleri ne yapmaya çalışırlar? Peygamberleri topraklarından çıkarmaya çalışırlar. Peki bu kral kafirse bu niye Hz. Yusuf'u topraktan çıkarmadı da Hz. Yusuf'u bilakis getirecek ne sen, e, sen bundan sonra bizim yanımızda kendisine kuvvet verilenlerdensin dedi. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Büyük ihtimalle İbn Abbas'ın talebesi Mücahid'in dedi, de, dediğine göre bu kralın Müslüman olduğunu ne yapıyoruz? Müslüman olduğunu anlıyoruz. Çünkü Kur'an'daki genel kafirlerin menhecine ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. Ve Hazreti Yusuf'a ne yapmıştır? Hazreti Yusuf'a yeryüzünde güç vermiştir, kuvvet vermiştir. Kralın diyebilirsiniz ya kralın Müslüman olduğu ayetlerden ne değildir? Kralın Müslüman olduğu ayetlerden açık değildir. Usullere kayda var. İza vücidel ihtimalu batalel istillalu. Bir yerde ihtimal bulundu mu kimse onu delil olarak ne yapamaz? Kullanamaz. Ben de ne diyorum? Kralın kafir olduğu da açık değildir. Öyle değil mi? Ben de sana delil getiriyorum. Kralın ne olduğuna dair? Kralın Müslüman olabileceğine dair. Kral Müslüman veya Müslüman değil. Burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Kral Hazreti Yusuf'la konuştuktan sonra Hazreti Yusuf'a ne yapıyor? Hazreti Yusuf'a yer veriyor. Tayyip. Şimdi Hazreti Yusuf ne oldu? Hazreti Yusuf ne dedi? Beni yeryüzünün hazine bakanı yap. Ben ne olacağım? Dedi ki ben bilen ve güvenilir bir insanım. Hz. Yusuf göreve gelmiş oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Şu anda Hz. Yusuf ne? Hz. Yusuf göreve gelmiş oldu. Şimdi o zaman görevin mahiyetini ele almamız lazım ki neyi anlayalım? Gerçekten Yusuf bugünkü parlamentolardaki gibi bir parlamentoda mı göreve başlamıştır? Yoksa Yusuf farklı bir ortamda mı göreve başlamıştır? Eğer parlamento aynı parlamentoysa deriz tamam siz der de alabilirsiniz. Yok değilse ne olmuş olur? Yine Hazreti Yusuf'a şirk iddiasında bulunmuş olur. Şimdi Allah'ın şu sözlerini dinleyelim. Ne diyor Allah? Ve <gülüyor> kezalik mekkena li Yusufa fil ardi yetebawu minhu haytu Yusuf'u yeryüzünde mekin kıldık, güç sahibi kıldık. istediği gibi tasarruf ediyordu. Yetebawu minhu minhu haytu Yusuf orada istediği gibi ne yapıyordu? İstediği gibi tasarruf ediyordu. Demek ki arkadaşlar Yusuf'un gelmiş olduğu görevde ne var? Yusuf'un gelmiş olduğu görevde Yusuf istediği gibi tasarruf hakkına sahip. İstediği şekilde istediğini yapıyor yapıyor. Bugünkü parlamentoların bununla alakası var mıdır? Daha meclise girdiğiniz zaman meclisin kapısında kafir olmak zorundasınız. Ne diyorsunuz? Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma şerefin ve namusum üzerine yemin ederim. Yusuf meclise girerken kralın yanına girerken böyle bir şeyde mi bulunmuştur? Böyle bir yeminde mi buluşmuştur? Daha meclise girer girmez Yürürlükte olan küfür kanunlarının başına kim gelmiş oluyor? Siz gelmiş oluyorsunuz. Yusuf böyle bir şey mi yapmıştır? Yusuf kesinlikle böyle bir şey yapmamıştır. Çünkü Allah Yusuf'un istediği şekilde tasarruf ettiğini söylüyor. Bir peygamber de başa geldiği zaman Allah'ın indirinin dışında bir şeyle hükmetmesi nedir? Muhaldır. Düşünülemez böyle bir şey. Demek ki Yusuf da ne yaptı arkadaşlar? Orada Allah'ın ona indirmiş olduklarıyla hüküm etmiş oldu bunun delilleri de var arkadaşlar yani Yusuf göreve geldikten sonra bunun neleri de var bunun göstergeleri de var mesela ne gibi arkadaşlar Hazreti Yusuf ne yaptı biliyorsunuz kardeşleri Hazreti Yusuf'un yanına geldi aralarında bir konuşma geçti gidin dedi bana Bünyamin'i getirin bunlar gittiler Bünyamin'le geldiler Hazreti Yusuf ne yaptı tas parçasını Bünyamin'in çantasına koydu öyle değil mi sonra dedi ki çantamız kayboldu bunları bir arayalım Aradılar, Buniyamin'in çantasında tası buldular. Şimdi daha önce demişlerdi ki bunlar, Hadırdi Yakup'un çocuklarına, e, sizin yanınızda bunun cezası nedir? Yani hırsızlık yapanın cezası nedir? Onlara ki: Kalu cezağu, men fi ceza kimin yanında bulunursa çalıntı mal o esir olarak onların yanında ne olur? Onların yanında kalır. Neyse, Buniyamin'in çantasında buluyorlar. فَبَدَأَ بِأَوْيَاتِهِمْ قَبْلَ وَعَائِيَ أَخِيهِ سُمَّى أَسْخْرَجَهَا مِنْ وَعَائِيَ أَخِيهِ onlar, önce onların çantasını aradı Sonra kardeşininkini aradı Sonra ne yaptı tası e, Bünyaminin çantasında buldu güzel Allah şimdi burada ne diyor arkadaşlar Mâ kâne li ye'huzâ ehâhu fî dinil melik Yusuf Meli'in kanunlarına göre Meli'in metoduna menhecine göre Kardeşini alıkoyamazdı Demek ki Meli'in kanunları neydi önceden Meli'in kanunları farklıydı Yani hırsızlık yapanı ne yapmıyorlardı tutmuyorlardı Meli'in kanunlarında Ama Yusuf ne yaptı Yusuf Bünyamin'i tuttu Demek ki Yusuf tasarruflarında kimin hükmüyle hükmediyordu arkadaşlar? Yusuf tasarruflarında Allah'ın hükümleriyle yani daha başka bir deyimle Yakub'un şeriatıyla ne yapıyordu? Babası olan Yakub'un şeriatıyla Hazreti Yusuf hüküm ediyordu. Bu da ayette bizim için ne arkadaşlar? Bu da ayette bizim için çok açık ve çok net. Yine burada Hazreti Yusuf'un kısası bu şekilde görüldüğü gibi bu şekilde olaya baktığımız zaman hiçbir şekilde ne yok arkadaşlar? Hiçbir şekilde alakası yok. Yusuf parlamentoya girdiği zaman yemin etmiyor Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağına dair. Yusuf girer girmez terör anlaşmalarına imza atıp Müslümanları yakalayıp Guantanamo'ya teslim etmiyor. Öyle değil mi? Yusuf girdiği zaman fuhuş, içki, zina gibi her şeyi serbest kılan kanunları yeryüzünde yürürlüğe ne yapmıyor? Yürürlüğe sokmuyor. Yusuf nefsine ilahlık iddiasında bulunup parmak kaldırıp, el kaldırıp, indirip insanlara helal ve haram ne yapmıyor? Koymuyor. O zaman bu meclisler birbirinden tamamen ne? Bu meclisler birbirinden tamamen farklı. Hatta bakın burada çok ince bir nokta var. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde dört mesele var diyor arkadaşlar. İkinci meseleyi anlatırken neyi anlatıyor? İkinci meseleyi anlatırken ulema ihtilaf etti diyor. Müslüman olan biri kafir ve zalim olan bir sultanın yanında çalışabilir mi? Müslüman olan biri, zalim ve fasık olan bir sultan yanında çalışabilir mi? Birinci kuluk dedi ki diyor, çalışabilir. İmam Kurtubi de bu görüşü tercih ediyor, çalışabilir. Ama diyor bazı şartlarla, nedir bunlar arkadaşlar? Bir, iş tamamen kendisine teslim edilecek. İş tamamen kendisine teslim edilecek ve işin yürütülmesi o zalimin heva hevesine değil, bunun görmüş olduğu masrafa göre olacak. Şartları anladık mı? bir. İş tamamen buna teslim edilecek. Yani kimse karışmayacak. Mutlak tasarruf hakkına sahip olacak. İki, bu zalimin heva hevesi doğrultusunda olmayacak. Yani bu adam kesin masraat olduğunu görecek. Bu şartlarla diyor nedir? Bu şartlarla caizdir. İkinci grup alim diyor kesinlikle caiz değildir. Neden caiz değildir? Bu Yusuf'a hastır diyorlar. Bizim şeriatımızda böyle bir şey nedir? Bizim şeriatımızda böyle bir şey yoktur. İmam Kurtubi delilini zikretmiyor. Ben söyleyeyim. Peygamber diyor size şerli olan, Namazı vakitlerinden erteleyen hükümdarlar hakim olacaklar. Onlara polis olmayın, onlara tahsildar olmayın, onlara zekat memuru olmayın, onların yanında çalışmayın diye Peygamber bu ümmeti ne yapıyor? Bu tür müslüman dahi olsa, müslüman bir yöneticinin yanında zalimse buna yardım etmemeyi Peygamberimiz bizden istiyor. İkinci grup alim de bunu diyor. Velev diyelim İmam Kurtubi ve cevaz verenlerin görüşüne göre bunlar meclise girdiği. İmam Kurtubi özellikle belirtiyor. Birinci görüşü tercih ederken, Saymış olduğumuz şartlarla beraber diyor. Şartlar kalktı mı ne olur? Yine hüküm eski haline döner. Yani haram olur. Artık durumuna göre. O zaman bugün meclise giren insanlar arkadaşlar kendilerine mutlak tasarruf hakkı mı veriliyor yoksa kendileri önce köleliklerini başlıyorlar? Önce Atatürk ilke ve inkılaplarının dışına çıkamayacaklarına bir yemin ediyorlar zaten. Yani TC kanunlarında bu çizginin dışına çıkamayacaklarına ne yapıyorlar? Yemin ediyorlar ve daha sonra da bütün her şey devletin daha önceden belirlemiş olduğu hava hevesine, şevetlerine göre ne yapıyor? Şevvetlerine göre devam ediyor. Kesinlikle hiçbir şekilde ne yok arkadaşlar? Kesinlikle hiçbir şekilde buna delil yok. Böyle Yusuf'un kıssasını delil alanlara soralım. Hazreti Yusuf kıssanın içerisinde ne diyor arkadaşlar? Hapiste arkadaşlarıyla konuşuyor. Rüyalarını tevil ediyor duyularını tevil ettikten sonra diyor ki inni taraktu la bil hum ben öyle bir kavmi terk ettim ki onlar Allah'a iman etmezler ve onlar ahireti de inkar ederler. Peki sen ne yaptın ey Yusuf? Ve tabi'tu millet ve ve yaqub ma kana lana Ben ise Hazreti diyor, ben tabi oldum. Neye tabi oldum? Babam İbrahim'in yoluna tabi oldum. Öyle değil mi? Yakub'un ve İshak'ın yoluna ben ne yaptım? İshak'ın yoluna tabi oldum. Demek ki Yusuf açık bir şekilde İbrahim'in yoluna tabi olduğunu söylüyor. Peki İbrahim'in yolu nedir arkadaşlar? İbrahim'in yolu daha gelir gelmez Hazreti İbrahim babasına ne diyor arkadaşlar? İnni arake ve kavmeke fi dalalim mubin. Ben seni ve kavmini ey babacığım. Apaçık bir sapkılık içerisinde görüyorum. İbrahim ve kavminde sizin için güzel örnekler vardır. Ne diyordu İbrahim kavmine arkadaşlar? İnna bura'u minkum ve mimma te'budune min dunillah. Kefar nabikum wa bada baynana hatta, billah, hatta ve kavmi karşındaki kafirlere ne demişlerdi? Biz sizden beriyiz, sizden ve sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan uzar. Biz sizi inkar ediyoruz, tekfir ediyoruz. Bizimle sizin aranızda ebedi bir düşmanlık vardır. Demek ki İbrahim'in yolu nedir arkadaşlar? İbrahim'in yolu budur. Yusuf da bu yola tabi olduğunu söylüyor. Hiç düşünülür mü arkadaşlar? Yusuf hem bu yola tabi olsun ve gelsin kralın yanına kralı yağlasın. Kralın yanında ne yapsın? Kralın yanında yer alsın. Böyle bir şey ne yapılamaz? Böyle bir şey düşünülemez. Eğer kral Müslüman olmasaydı veya Yusuf'a sınırsız yetki vermemiş olsaydı Yusuf'un babasının menheci gibi ne yapması lazımdı? Ben senden uzağım. Ben senin Allah'ın dışında tatlılarından uzağım. Benimle senin arasında düşmanlık vardır. Ben seni tekbir ediyorum demesi lazımdı. Ayetin neyince arkadaşlar? Ayetin gereğince. Mevdudi burada çok güzel bir tarih yapıyor arkadaşlar. Bununla diyor parlamentoya girmeye delil alan insanlar Yahudilerin aynı yaptıklarını yapmışlardır. Bakın tarihte arkadaşlar Yahudiler kendileri alçaklaşınca, alçaklaşınca peygamberlerini de alçak sıfatlarla vasf ediyorlardı ki kendileriyle peygamberler ne olsun? Eşit olsun. Bugünün Yahudileri Yahudilerden daha şiddet olanları ne yapıyorlar arkadaşlar? Kendileri bir alçaklık yapıyorlar. Allah'ın dininden uzaklaşıyorlar. Bunu yaparken de Hazreti Yusuf'u küçülterekten, Hazreti Yusuf'u kendileriymiş gibi göstererekten bu şekilde ne yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar? Bu şekilde kendi amellerini biraz süsleyip, alçaklıklarını kapatıp, aşağılık kompleksini örtmeye çalışıyorlar. Tabi heyhat e heyhat böyle bir şey ne değildir arkadaşlar? Böyle bir şey asla ve asla mümkün değildir. Özellikle vaktimizi de neredeyse dolduruyoruz. Özellikle... Allah subhanehu ve teala Yusuf'u konunun başına dediği gibi günahlar dahi olsa günahlardan koruduğunu söylüyor. Ve Yusuf insanlara zayıflık anında şirkten insanları sakındırıyor. Kendisi başa geldiği zaman ne yapıyor? İnsanları sakındırmış olduğu şirki şirke kendisi mi düşmüş olacak diye ne yapmak lazım? Sormak lazım. O zaman arkadaşlar ortada böyle bir şüphe böyle bir şey ne değilmiş? Böyle bir şey ortada böyle bir şüphe kesinlikle ve kesinlikle yokmuş. Gördüğünüz gibi ayetlerden incelediğimiz kadarıyla Kur'an-ı Kerim'den ...kimsenin böyle bir şüpheyle... ...kendisine delil almaya da neyi yokmuş arkadaşlar? Kendisine delil alacak bir mecalede yokmuş. O zaman şimdi bunlar bir küfür ameli işliyorlar. Bu küfür amelini işlerken... ...ne diyorlardı arkadaşlar? Biz Hazreti Yusuf'un kıssasıyla... ...kendimize delil alıyoruz. Biz de o an durduk. Kıssayı incelemeye aldık. Ana dedi ki bunlar şirke Hz. Yusuf'un kıssasıyla... ...delil alıyor. Yusuf'un kıssası ortadan kalkınca... ...bunlar yine ne hükmüne geldiler arkadaşlar? Parlamentoya girenler... ...ve onlara oy verip onları başa getiren insanlar... Umumiyetle yani ben umumi konuşuyorum. Ay, şakıs şakıs konuşmuyorum. Ne olmuş oldular bu şekilde arkadaşlar? Bu şekilde tekrardan müşrik hükmüne girmiş oldular. Bundan daha acayip bir şey var arkadaşlar. Ben bunu yani bu, bu tespiti Şeyh Ebu Katada el-Fristini yapıyor. el -Cihad ve el kitabında. İhvan ve İhvan tipinde olan insanlarda konuşurken diyor ki bunlardan birine yönetici kafirdir dediğin zaman hemen sana saldırırlar. Burada arkadaşlar kaç defa gördüler. Ben kendim ihvancılarla tartışırken mesela yöneticiye kafir dediği zaman sana saldırıyorlar. Kafir diyemezsin Allah İlahi Allah diyor. Tamam diyorsun, duruyorsun. Sonra diyorsun, niye parlamentoya giriyorsun? Parlamentoya girmek küfürdür. E diyor ki şey, parlamentoya diyor biz Hazreti Yusuf girmiştir, biz de giriyoruz. Arkadaş yönetici Müslümansa kafir olan meli'nin kıssasıyla niye delil alıyorsun? Öyle değil mi? Yönetici Müslümansa yapmış olduğun fiile kafir olan bir meleğin e, olayıyla niye delil alıyorsun? Bu bir. Eğer yönetici Müslümansa sen haricisin o zaman. Öyle değil mi? Yönetici Müslümansa sen ona karşı ayaklanmışsın. Sen o zaman nesin sen? Onun hükmünü düşürüp kendin başa gelmek istiyorsun. Bu da kimin özelliğidir arkadaşlar? Bu da ateş ehlinin köpekleri olan haricilerin özellikleridir. Öyle değil mi? Bu da Şeyh Ebu Katat'ın nefis ney nefis bir tespiti. Burada da mesela ne kadar ihvancılarla konuştuysak arkadaşlar aynı olayla karşı karşıya geldik. İlk başta hüsniye kesinlikle Müslüman diyorlar. Ondan sonra niye meclise giriyorsun arkadaşım diyorsun? E Hazri Yusuf girmişti diyor. E kardeşim diyorsun Yusuf kafir olan bir meliğin yanında çalıştı. Eğer bugünkü yönetici Müslümansa o zaman senin onun yanında çalışmanın bir problemi yok. Niye yani Hazri Yusuf'un kıssasıyla belli alıyorsun? Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? <gülüyor> Yapmış oldukları iftiralar onları kendi dinlerinde ne yaptı? Saptırdı. Çocuk dahi onlara ne yapabiliyor? Çocuk dahi onlara gülebiliyor. Yahudiler nasıl ki dinde kendi kafalarından bir şeyler uydurdular. Bu da onları yavaş yavaş saptırdı. Sonra dediler işte bize ateş dokunmayacak. Sonra dediler bilmem ne. Aynı şekilde buginkilerde kendi kafalarından bir din ortaya koyunca böyle bu tip çelişkilerin içerisine ne yapıyorlar? Düşüyorlar. Böyle insanlar gördüğünüz zaman deyin ki siz ateş şahidinin köpeklerisiniz. Sizin itikadınıza göre, sizin itikadınıza göre. Yönetici Müslümansa, siz de başa gelip bunu devirmeye çalışıyorsanız siz ateş şehrinin köpeklerisiniz. Peygamber sizi yakalasaydı at kavmini öldürdüğü gibi, semut kavmini öldürdüğü gibi sizi öldürecekti. Siz dinden okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıyorsunuz. Din neden arkadaşlar? Çünkü bu haricilerin neydir? Yönetim, Müslüman olan yönetime karşı ayaklanan haricilerin vasıflarıdır. Daha başka şüpheler de var arkadaşlar. Vaktimizi doldurduk. Hem de sizi daha fazla da sıkmayayım. 3-4 dört tane, 4-5 dört, tane daha şüphemiz var. Onları da inşallah... Bir dahaki derste ne yaparız üzerinde yavaş yavaş dura dura Maide 44 etrafında getirilen şüphelerden başlamak üzere küçük irili ufaklı şüphelere ne yaparız inşallah değinmeye çalışırız ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin